insanı diğer varlıklardan ayıran ve onun sorumluluk sahibi olmasını sağlayan en önemli özelliktir. İnsanı yaratan Allah, ona eşyanın isimlerini öğretmiş, sahip olduğu bu bilgi onu varlıklar arasında üstün bir konuma yükseltmiştir. Yaratılışından gelen bu özel kabiliyeti kullandığı ölçüde mutlu olur insan. Doğru bilgi kadar kişiyi aydınlatan, hikmetli söz kadar kalbe tesir eden, hakikat kadar insanı tatmin eden başka bir şey yoktur ve İslam dininde bilginin, hakikatin, ilim ve hikmetin yegane kaynağı, alim olan Allah'tır. İlim yolunda olmak insanlığın en kutlu çabasıdır değerli izleyenler. Ayet ve hadislerde, övgüyle dile getirilen bu çabayla, alimlerimiz İslam dünyasını baştan sona dolaşmış, ilim yolunda nice sıkıntılara göğüs germiştir. Bilgiye ulaşmanın oldukça kolay olduğu günümüzde bize düşense ilim talebine gereken önemi vermektir. Zira Beşikten Mezara ilim öğrenme düsturunda olan bizler için eğitim hayat boyu süren bir faaliyettir. Bu akşamki konumuz Yetişkin Din Eğitimi. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Fatma Çapçıoğlu. Düşüncenin özü başlıyor. Fatma Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hocam bu akşam sizinle yetişkin din eğitimini konuşacağız. Yetişkin din eğitimi diyoruz ama aslında biz eğitim dediğimizde hep aklımıza çocuklar ve gençler, yetişmek evet. çağında olan kişiler geliyor. Yetişkin eğitimi biraz daha yeni bir tabir olarak karşımıza çıkıyor. Yetişkin eğitimine, yetişkin din eğitimine geçmeden önce yetişkinleri biraz tanıyalım istiyoruz. Yetişkinlik dediğimiz zaman biz sadece fizyolojik ve biyolojik bir gelişme dönemini ele almıyoruz. Aslında yetişkin dediğimiz bireylerin kendine az bir takım ayırıcı vasıfları var. Bunlardan bahsederek kısaca yetişkin tanımlayarak başlayalım. Tabii Elif Hocam. Şimdi yetişkin tanımı tabii biraz kültüre dünyanın çeşitli yerlerine göre değişen bir ifade. Ama sizin de söylediğiniz gibi biyolojik bir tanımı var. Yani sonuçta üreme yetisine sahip olan kişileri biz yetişkin olarak tanımlayabiliyoruz. Ama sadece bununla tanımlamak çok da doğru bir tanım olmuyor takdir edersiniz ki. Bunun sosyolojik boyutu da var. Sosyolojik anlamda toplumda belli rolleri, belli sorumlulukları kabul etmiş, bunlara sahip olan ve bu rolleri ve sorumlulukları yerine getiren insanlara da biz yetişkin diyoruz. Ayrıca bunun hukuki bir tarafı da var takdir edersiniz ki. Sonuçta imza atma, belli haklardan ve belli sorumluluklardan, e, yasal anlamda da e, bu sorumluluklara sahip olan kişileri de yetişkin diyoruz. Ülkemiz için bunu 18 yaş olarak aslında kabul ediyoruz zaten, hepimizin bildiği gibi e, rüştünü ispat etmek şeklinde de söyleyebiliriz. E, bir de buna psikolojik bir tarafı da var. Yani kendisinin aslında farkında olan, sorumluluklarının bilincinde olan, e, belki öğrenmeye de yetişkin din eğitimine geçtiğimiz zaman bunu daha çok konuşacağız. Öğrenmesine de ihtiyaç olduğunu farkında olan, bunun bilincinde olan ve bu sorumlulukları alabilecek durum olan kişilere de biz yetişkin diyoruz. Yetişkin tabiri tabii Dünya Sağlık Örgütü'ne göre baktığınızda da 24 yaş üstüne aslında onlar yetişkin olarak Tanımlıyorlar. Biz eğitim olarak baktığımızda şöyle kısacık bir tanım yaparsak eğer örgün eğitimin dışında ya da bunu artık bitirmiş olan kişiler ve bunu isteyerek ve gönüllü olarak alan kişileri ve öğrenmesinin bilincinde olan kişileri biz yetişkin olarak tanımlayabiliriz. Bunu da yaş olarak illa söylemek gerekirse 21 yaş üstünü yetişkin olarak tanımlamak mümkün zannediyorum. Hocam eğitimi biz yetiş, yetişmiş olan bireylerin yetişmekte olan bireylere bilgi ve tecrübesini aktarma evet. işi olarak tanımlıyoruz. Tabi burada yetişmiş bireylerin ne kadar yetiştiğinin çok büyük önemi var. Yani onların yetişmesi gerekiyor ki kendileri aynı faaliyeti doğru bir şekilde aktarabilsinler. Yetişkin eğitimi dediğimiz zaman aslında biz daha önceki toplumlarda hep kendi yordamında ilerleyen bir süreci ifade ediyoruz. Yani belki bu kadar çok değişim olmadığı için aslında yetişkinler hayatlarının başlangıç dönemlerinde zaten hayat boyu ihtiyaç duyacakları eğitimi büyüklerinden ya da örgün eğitimi yoluyla öğrenmiş oluyorlar ve bütün bir hayat boyunca bunu devam ettirmekte çok fazla sıkıntı çekmiyorlar. Evet. Ama günümüzde teknolojik gelişmelerin de etkisiyle biz sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden hayat Hayata adapte olabilmemiz, hayatı daha verimli ve uyumlu bir şekilde hayata devam edebilmemiz için bir takım eğitimlere ihtiyaç duymaktayız. Bu bakımdan yetişkin eğitiminin oldukça önemli bir yönü var. Evet. Yetişkin eğitimi dediğimiz zaman peki örgün eğitimden farklı olarak biz neyi anlıyoruz? Sizin de belirttiğiniz gibi aslında yetişkin eğitimi, nüfusun çok büyük bir kısmını kapsıyor. Yani biz eğitim deyince hemen aklımıza pedagoji geliyor yani çocukların eğitimi geliyor. Ama düşündüğünüzde 18-20 yaşına gelene kadar bu süreç devam ediyor. Ondan sonraki bütün bir ömrümüz aslında yetişkin olarak kavram olarak en azından bunun içerisine geçiyor. Şimdi hayal edelim yani liseyi bitiren, örgün eğitimi bitiren bir insan düşünelim ve bir mesleğe bu anlamda hazırlandığını da düşünelim. Yani yüksek öğretimden de geçmiş olsun. Ama bütün ömrü boyunca o mesleği yapmak yapmak için yeterli olacak bilgiyi sadece örgün eğitimde yani aldığı bu eğitimle devam ettirmesinin herhalde günümüzde imkanının olmadığını herhalde takdir ederiz. Çünkü 20 yaşlarından itibaren 70'e kadar dayanan bir ortalama yaş var. Bu 50 yıllık gibi bir süreç ve hayatımızın çok büyük bir bölümü ve bu süreç içerisinde yaptığımız mesleği daha iyi yapabilmek için onun değişime karşı olan direncini sağlayabilmek için ve karşılaştığımız pek çok rolde, sorumlulukta farklılaşan durum uyum sağlayabilmek için aslında yetişkin eğitimi çok önemli bir noktada. Başlangıcı da aslında bu kadar eskiye dayanmasına rağmen yani ilk insanla başlatabiliriz. Hatta din söz konusu olunca bunu ilk peygamberle de başlatabiliriz. Peygamberimizle de başlatabiliriz. Çünkü bir din eğitimi söz konusu olunca o da yetişkin din eğitimiyle başlıyor. Sonuçta Kur'an-ı Kerim'in muhatap olduğu kitle yetişkinler yani çocuklar değil. Biz çocukları daha sonradan bu işin içerisine aslında eğitimin içine dahil ettik bile dememiz mümkün. Ama çocuklar üzerine yapılan bilimsel çalışmalara baktığımızda çok daha fazla. Yani onların nasıl öğren kendikleri, onların gelişim ödevleri, görevleri, ilgileri, ihtiyaçları üzerine çok fazla çalışma var. İşte onların... Mes mesela materyalleri, kitapları üzerine çok çalışmalar var. Zaten eğitim deyince hemen okul, sınıf ve çocukların aklınıza gelmesinden de herhalde bu durum anlaşılıyordur. Uygulama alanları da daha Kesinlikle fazla. Kesinlikle öyle. Ve bunun üzerine yapılan bilimsel çalışmalar da öyle. Yani bu alanı aslında zenginleştiriyor ve bu alanı çok daha belli ilkeler üzerine bina edilen bir hali de getiriyor. Yetişkin eğitimi için bu sürecin çok yeni olduğunu söylemek mümkün. Belki hani sanayi devrimiyle belki ortaya çıktığını, ailedeki bazı değişimlerle beraber ortaya çıktığını da söylemek mümkün. Hani pedagojik anlamda baktığınızda kendi ülkemiz için hep biz genç bir nüfusa sahip olduğumuzu söyleriz ve hep, hep bununla övünürdük bir zamanlar diyelim artık. Çünkü son dönemlere baktığınızda aslında yetişkin nüfusunun genel nüfusa oranının çok daha fazla yükseldiğini görüyoruz. Hatta hani bu program için 2020'nin yeni nüfus demografik yapısına şöyle bir baktım ve o bilgilerle sizinle paylaşayım. Mesela 0-14 yaş arasındaki çocuklar yüzde 24'ünü oluşturuyor, yüzde 23 kadar. Biz 65 yaş üstü dediğimiz aslında emekli olan ve aktif çalışma hayatından artık hani çekildiğini düşündüğümüz. Çoğunluk için öyle. Tabi istisnaları var muhakkak ama bu grup için %9'luk bir dilime ulaştığını görüyoruz. Ve doğum oranlarını genç nüfusun yavaş yavaş azalmaya başladığını düşündüğünüzde bu süreç ilerleyen evrelerde yani önümüzdeki bir 10 yılda 20 yılda çok daha fazla büyük bir yetişkin grubuyla hatta ileri yetişkin grubuyla karşı karşıya olduğumuzu da gösteriyor. Şimdi çok değişen sizin de söylediğiniz gibi teknolojik gelişmeler var. Yani bundan bir 10 sene önce 20 sene önce siz bu mesleği yapabilirsiniz. Bile, biz bu mesleği yaparken e, elde ettiğimiz bilgilerin şu anda artık yeterli olmadığını hepimiz görüyoruz. Yeni bilgiler elde etmek durumunda kalıyoruz. Bu bize mesleğimizle ilgili yeni bilgileri elde etmek için yetişkin eğitimini de zorunlu kılıyor aslına bakarsanız. Çünkü her insan o mesleği yerine getirmek için o meslekteki bilgileri bir şekilde takip etmek zorunda. Üstelik de bu kadar hızlı ilerleyen bir dünya, hızlı ilerleyen bir bilgi toplumu, hızlı ilerleyen bir etkileşim ağında bu etkileşimin dışında kalmak demek aslında o mesleğimizi de yerine getirememek demek. Tabii demografik yapılar böyle... Meslekle ilgili e, ilerleyen süreç böyle. Bir de aile yapımızda da aslında bir değişim var ve bu da aslında yetişkin din eğitimini ve yetişkin eğitimini de aslında zorunlu kılıyor. Şöyle söyleyelim mesela eskiden çocukların eğitimi hani biz yetişkinlerden konuşacağız evet ama bu yetişkinler aynı zamanda çocukların İnsanların eğitiminden çocukları. de yani e, sorumlu. Hem bir zamanların çocukları hem de şu andaki çocukların eğitiminden de sorumlu olan grup. Yani biz çocuk eğitiminden bahs bahsetmek istersek de eğer yine yetişkin eğitimine gelmek zorundayız. Çünkü onları yetiştirecek olan kişiler yetişkinler. Mesela biz hep e, işte çocukların eğitiminden, aile eğitiminden bahsettiğimizde bizim çok kullandığımız bir şeydir. Yani önce anne babaları eğitmekten bahsederiz. Ve çocukların eğitimi dediğimizde de anne baba eğitimine daha çok önem verdiğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Haliyle aslında yetişkin din eğitiminin böyle çift yönlü bir tarafı da var. Yani bir taraftan çocukların eğitimine yansıyan bir tarafı var. Çünkü onları yetiştirecek olan yetişkinler. Aynı zamanda yetişkinler de kendilerini bu anlamda yetiştirmek zorundalar. Bir anne baba olduğunuzu, değişik roller edindiğinizi düşünelim. Süreç içerisinde bu yetişkinlik süreci böyle stabil bir şekilde devam etmiyor. Yani 20'li yaşlarınızda başlıyorsunuz. İşte bir eş oluyorsunuz. Belli bir rol ediniyorsunuz. Farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Sonra anne ya da baba olma rolü ya da toplumda başka bir herhangi bir şekilde aldığınız bir sorumluluk söz konusu. Şimdi bunların hepsi bizim hayatımızda yeni bilgi, beceri ve belli davranışların öğrenilmesini bizim için zorunlu kılan da bir taraf var. Yani çalışsak da çalışmasak da aslında öyle söyleyelim. Yani şu anda mesela evde bir ev hanımı olduğumuzu varsayalım. Yani onlar bile şu andaki mesela özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitim sürecinde yeni bilgileri elde etmek zorundalar. Çok basit bir değişim. Belki hayatımızda bir senedir var ama hayatımızın pek çok alanında elde etmemiz gereken bilgileri bize aslında çok fazla bir şekilde yoğun bir şekilde veriyor. Belki burada şundan da bahsetmek lazım Elif Hanım. E, yetişkin din eğitimini, yetişkin eğitimini önce ondan bahsedelim. Yetişkin eğitimini e, çocuk eğitiminden farklı kılan yani yetişkinlerin özelliklerini farklı Farklı kılan şey ne aslında oradan da bahsedebiliriz. Pedagojik anlamda pek çok ilkenin hani eğitimde çok temel ortak noktaların olduğunu kabul edebiliriz biz bunu söyleyebiliriz ama yetişkinlerin kendine has farklı özellikleri, ilgileri ve ihtiyaçları var. Öğrenmede de bu böyle yani eğitimde de bu böyle. Dolayısıyla farklı teknik ve yöntemler de gerekiyor. Çünkü sonuçta eğitim dediğiniz şey muhatap olduğunuz kitleyi tanımaktan geçiyor. Ve biz yetişkindir tanımadan onlarla nasıl bir eğitim yapacağımızı haliyle e, takdir edersiniz ki bilemeyiz. Ya da yapsak bile en azından verimli olamayacağını söyleyebiliriz. Yetişkinlerin en büyük özelliği aslında bu eğitime gönüllü olarak katılmalarıdır diyebiliriz. Yani yetişkinler kendi ihtiyaçlarının, kendi ilgilerinin neye ihtiyacı olduğunu, hangi bilgiyi nasıl elde etmek istediği konusu, da çok daha çocuklardan gerçekçiler ve bunun farkındalar ve bilincindeler. Bu çok büyük bir imkan aslında bakarsınız. Yani çok büyük bir fırsat bizim için. Hani yetişkinliğin eğitimcileri olarak söyleyelim. Çünkü çocuklarla ben hani uzun süre öğretmenlik de yaptım ve onun da nasıl örgün eğitimi de bizzat alanda olan birisi olarak da tanıyorum. Ve o süreçte çocuklarla karşılaştığınızda en büyük sorununuz aslında onları motive etmek. Yani buna ihtiyacın var senin demek ve bunu öğrenmen gerektiğini onları ikna etmek için uğraşıyoruz ve belki de öğretmenlerin en büyük efor sarf ettikleri kısım bu. Yetişkin eğitimi dediğinizde bu eforun bin evzi olsun. Aslında istek karşı taraftan geldiği için, yetişkinlerden geldiği için daha güçlü bir motivasyon. Çok büyük bir motivasyon. Bu çok büyük bir aslında imkandır bizim için. Belki o imkanda tekrar bunu söyleriz. Ama aynı zamanda da risk onu da söyleyelim. Çünkü yetişkinler hem gönüllü olarak bu işin içindeler hem ne istediklerini çok daha iyi biliyorlar. En azından bilgi anlamında ihtiyaç anlamında neye ihtiyacı olduklarının çok bilincindeler. Şimdi bu e, olaya çok daha gerçekçi bakmalarını ve beklentilerinin de çok yüksek olmasını da bir beraberinde getiriyor. Yani hani belki şu program için bile söyleyelim bir yetişkin eğitimine belki hani faydası olabilecek bir program diyelim. Ama bizi seyretmeye başlayan yetişkinler için söyleyelim. Kendi ilgi ve ihtiyaçlarına uymadığı anda televizyonu kapatıp başka bir kanala geçme ihtimalleri çok yüksek. Yani böyle bir imkana da sahipler. Hem istek var ama bu bir risk de aynı zamanda. Bir diğeri yetişkin eğitimli için onların motivasyonlarını çok daha farklı alanlardan geldiğini de söyleyebiliriz. Şimdi çocuklar için mesela biz onlar için neyin ihtiyaç olduğunu aslında onlara söyleyerek devam ediyoruz. Bunlara e ihtiyaç biz belirliyoruz. Biz bunu. belirliyoruz aynen öyle. Çünkü onları biz tanıyoruz. Bunu tanıyacak durumda değil. Yani en azından belli bir yaşa kadar olmadığını düşünüyoruz. Fakat yetişkinler için bu durum böyle değil. Onların motivasyonları çok daha pratik alana yönelik. Yani gerçekten bir ihtiyaçları var. Zamanları az, yani çok kısıtlı zamanları var, çoluk, çocuk, çalışma hayatı vesaire gibi ve bu kısıtlı alanlarında o bilgiyi çok pratik bir şekilde alma ihtiyaçları var. Şimdi bunu sunduğunuzda çok faydalı ve verimli bir eğitim ortamı ama bunu dikkate almadığımızda ciddi anlamda sorunlar da ve belki de eğitim programlarını... Bırakacak kadar ileriye gidebilecek durumlarda oluşabiliyor. Çünkü gönüllülük esasına bağlı olunca bu hakkı da onları tanımış oluyoruz aslında bakarsanız. Bu bir de deneyimden de bahsedeyim Elif Hanım. Çünkü yetişkinlerin çocuklardan çok daha fazla deneyimleri var. Ve toplumda belli bir role bürünmüş saygınlığı olan insanlar. En azından saygı duyulmayı isteyen insanlar öyle söyleyelim. Ve bu böyle bir eğitim programına geldiklerinde de kendilerine böyle bir saygıyı aslında istiyorlar ve bekliyorlardı. Yani ortamın da böyle olmasını istiyorlar aslında. Ve tecrübe sahibi oldukları için de onları ikna etmek de daha zor Sanırım. kesinlikle doğru yani sonuçta siz mesela çocuklar olsa siz kendi tecrübelerinizi aktaracaksınız bir bilgi aktarımı belki tek yönlü bunu da çok istemesek de tek yönlü nispeten daha devam ediyor. Ama yetişkin eğitimi dediğimizde burada çift yönlü. Hatta yetişkinlerin de birbirlerinden öğrendiklerini düşündüğünüzde, aynı ortamda birbirlerinden öğrendiğini düşündüğünüzde böyle üç yönlü bir iletişim ortamından bahsedebiliriz. Ve bu deneyimlerin aktarma konusunda da çok isteklidirler. Yani yetişkinlerle çalıştığınızda aslında sizi dinlemekten daha ziyade kendilerinin anlatmak istediklerini herhalde şahit olmuşuzdur hepimiz. Bu çok zengin de bir kaynak da olabilir. Olabilir. Belki eğitimcilere geliriz orada bir daha söyleriz ama yetişkin din eğitimi sunan insanların yetişkin eğitimcilerinin öyle söyleyelim bu deneyimleri açık aslında öğrenmeye açık ve karşımızdaki kişinin bizim için de bir öğrenme ortamı olabileceğini düşünerek aslında o programları ortamları oluşturmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Deneyimlerini o yüzden hazırlayabilecekleri anlatabilecekleri paylaşabilecekleri daha rahat bir ortam olmasını isteyebiliriz. Bir şey daha ekleyelim buna. E, deneyimlerini e, aktarmalarını isterler. Bir de şimdi toplumda belli bir saygına sahipsiniz ve toplumda bir rolünüz var e, ve e, bir eğitim ortamındasınız. Şimdi düşünelim doğal olarak bu eğitim ortamında başarısızlıklar ya da öğrenme konusunda güçlükler de ortaya çıkabilir ve bu durumda aslında yetişkinlerin eleştirilmekten ya da başarısızlıktan e, korktukları e, durumların da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Sonuçta bu insanlar evet deneyimde aktarmak isteyecekler ama aldıkları eğitim ve bilginin kendilerinde olmadığını ya da başarısız bir duruma geldiklerinde bu durumdan dolayı da endişe de edebilirler. Bu yüzden hani güvenli bir ortam aslında onlar için bunu rahatlıkla ifade edebilecekleri bir demokratik ortam çok daha uygun olacaktır. O anlamda hani çocukların eğitiminden bu anlamda da bir farkı olduğunu söyleyebiliriz. Hocam yetişkin din eğitimine geçelim buradan. Zaten yetişkin eğitimindeki temel özellikler yetişkin din eğitimi için de geçerli. Söylediğiniz gibi tarihsel olarak daha erken bir dönemde başlamış olmasına rağmen çocuk eğitiminden daha geç dönemlerde ilmi disiplinlerin konusu haline geliyor. Yetişkin din eğitimi dediğimiz zaman da din eğitiminin bir alt disiplinini kastediyoruz aslında. Dinin kendisinde değişen bir özellik olmamasına rağmen biz yetişkinlerin din eğitiminden bahsediyoruz. Hı hı. Ve biz bu eğitimlerin bir kısmını örgün eğitimde çocukluk döneminde verildiğini biliyoruz. Hı hı. Peki o zaman yetişkin din eğitiminin önemi neden bu kadar büyük? Evet. Şimdi yetişkin din eğitiminin önce bir tanımını belki yapmak lazım. Biz hani yetişkinler dedik, yetişkinleri aslında tanımladığımızda onlara verilen din eğitiminden bahsediyoruz. Ama örgün eğitimin dışında olduğunu söylüyoruz ya da ondan sonra olduğunu söylüyoruz. Din eğitimi ihtiyacında ya da isteğinde olan bazen resmi ya da gayri resmi de olabilir. Çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan yetişkinlerin dini bilgilerini artırmak aslında buradaki temel amacımız. Yani onların belli alandaki bilgilerini artırmak. Onlara farklı bir anlayış geliştirmek, yani dini anlamdaki anlayışlarını, yorumlarını, bakış açılarını güçlendirmek ve bu anlamdaki dini eğitim ihtiyaçlarını gidermek. Yani yetişkin din eğitiminin alanı, tanımı aşağı yukarı böyle. Burada biz hayat boyu öğrenme kavramıyla çok ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi evet din değişmeyen, vahiy değişmeyen bir kaynak bizim için ve bu anlamda baktığınızda peygamberden itibaren yetişkin bir din eğitiminin söz konusu olduğunu zaten biliyoruz. Ve e, Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin daha sonraki bütün muhataplarının yetişkinler olduğunu biliyoruz. Ve peygamberimizin zaten yaptığı hani Medine'de özellikle Mescid-i Nebi'nin kurulmasıyla beraber e, orada yaptığı şey, e, orada yaptığı eğitim faaliyetleri, sufe bağlamında da söyleyebiliriz. Bir yetişkin e, eğitimi, yetişkin din eğitimi. E, daha sonrasında bu aslında çok daha genişleyerek de devam etmiş. Yani tarihi sürece baktığınızda işte cami e, eksenli bir din eğitimi faaliyeti hep devam ediyor. Çünkü caminin yanına medreseleri kuruyorsunuz, onun yanına imarethaneleri kuruyorsunuz, kütüphaneyi koyuyorsunuz ve şifahaneleri hatta böyle bir külliye mantığıyla aslında devam eden bir süreç var. Sonraları aslında bir süre sonrasında bunun zamanla bu dini eğitim kavramından dini eğitimin dini niteliğinin yavaş yavaş kaybolduğu bir sürece geliyoruz. Özellikle modernleşmeyle beraber kendi ülkemiz için düşündüğümüzde işte 1900'lere gelmeden hemen öncesinde mesela 1800'lerin sonlarına doğru bu sürecin yaşanmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu süreç zaman içerisinde dinin insanların hayatındaki rolünde belli değişimleri de beraberinde getiriyor. Çünkü evet hani din ve vahiy değişmeyen ifadeler, kavramlar, kaynaklar bizim için için ama toplum öyle değil insan öyle değil tarih öyle değil yani insanlar toplumlar teknoloji yaşam tarzımız bunların hepsi değişiyor yani pandemi süreci bile aslında bizim kavramlarımızı ne kadar değiştirdi yani eskiden hani iyilik dediğiniz şey işte komşunuza gidip ziyaret etmek bir iyilikti şimdi tam tersinin bir iyilik olduğunu söylüyoruz yani evet iyilik kavramı aynı kalıyor ama bunun yaşam tarzına uygulaması çok değişiyor Şimdi. Din de böyle bir şey. Aslında dinin kendisinin de bu anlamda kavramlarının aynı kaldığını, ama uygulama bazında düşündüğümüzde çok değişik uygulama alanlarının farklılaşmaların olduğunu kabul etmek zorundayız. Ve insanı sadece 20 yaşına kadar, hadi 18 yaşına kadar aldığı bir din eğitiminin bütün hayatı boyunca, bütün karşılaştığı sorunlara, bütün karşılaştığı farklı sorumluluklara, rollere cevap verebilecek tarzda olduğunu düşünmek de aslında çok da e, uygulanabilir gibi değil farkındaysak, hepimiz için söylersek. Sonuçta değişen durumlara uygun dini anlamda da bilgimizi geliştirmek zorundayız. Yani bizler akademisyeniz. Ben hani belki imam hatipten itibaren, ilahiyat'tan itibaren şu anda bizzat din eğitimi, yüksek din eğitimi veren bir kurumda çalışan, yani mesleğim itibarıyla bunu yapan birisi olarak da sürekli olarak aslında öğrenmeye ihtiyacımız var. Yeni bilgileri, becerileri öğrenme ihtiyacımız var. Bu dini anlamda da öyle. Ve bu sadece mesleğinizi yapmakla ilgili değil. Aynı zamanda hayattaki bakış açınızı da değiştiriyor. Hiç kimse 20 yaşındaki gibi, 30 yaşındaki gibi 40 yaşına geldiğinde, 50 yaşında geldiğinde dünyaya bakmıyor. Dini inanışımız ve anlayışımız dünyaya bakış açımız da aslında değişiyor. Hayatı anlamlandırmamız da değişiyor. Dini, da tabii, buna göre şey. E, i̇badetlerimiz bile değişiyor. Yani hani çalışma hayatında olduğunuz zaman ibadetlerle olan bağlantısıyla işte emekli olduktan sonra insanların sosyal anlamda dini ibadetleri olan yakınlığı ve düşkünlüğü de çok farklı. Yani e, mesela kendi babam için söyleyeyim ben. O da emekli bir öğretmen. İşte bir e, eğitimci e, ve emekli bir eğitimci. Babaannemle de beraber kalıyorlar. Şimdi bütün olayları aynı evin içerisinde. Pandemiyi de düşünün. Aynı evin içerisinde ve işte Diyanet TV'yi seyretmek gibi işte camiye gidip kısıtlı zamanlarda ki onun da ne kadar kısıtlandığını biliyoruz. İşte ibadet yapmak gibi. işte Kur'an okumak gibi. Bu tarz faaliyetlerini çalışma hayatındaki dönemden çok daha fazla olduğunu biliyor İhtiyaçlar değişiyor, ilgilerimiz değişiyor. Haliyle bizim dinde olan bağımızı, yani hayatımızın dini boyutuyla ilgili anlamlandırmalarımızı da değiştirmemiz de gerekiyor. Ve bu, bu aslında güncellemediğimizde de, de gerekiyor. Dışarıda kalmış oluyor. Kesinlikle öyle. Hayatımızın sanki bir alanında kalmış, sıkışmış ve şu andaki hayatımıza uyum sağlayamadığımız bir sürece getiriyoruz. O yüzden hani bilgilerimiz yine zihnimizde, ama o bilgilerin yeni hayatımıza yorumlanması, hayatımızın dini boyutunu anlamlandırmamız bu konuda yardımdır aslında yetişkinliğin eğitiminin alanı diye düşündüğümüzde. E buna şunu da ekleyelim yani sadece böyle stabil bir hayat hani sürüyormuş gibi hani insanlar çalışır emekli olur ve bu şekilde gitmiyor. İnsanların hayatında çok farklı durumlarla da karşılaşabiliyor. Yani bir ölümle karşılaşabiliyorsunuz. Bir yakınımızı kayb kaybedebiliyoruz. Çok ciddi bir hastalıkla karşılaşabiliyoruz. Daha önceden yaptığımız pek çok şeyi yapamayız bir süreçten geçiriyoruz ki bu sadece pandemiyle ile de bağlantılı değil yani belli bir yaşa doğru evrildiğinizde işte çeşitli bedensel eksikliklerimiz ya da psikolojik, sorunlar. psikolojik sorunlarımız bunlar beraberinde bizim dinle olan ilişkimizi de yeniden sorgulamamızı da getiriyor. Bu anlamda inancımızla ilgili ya da kullandığımız kavramlarla ilgili çeşitli bakış açılarına yeni bakış açılarına ve yeni bilgilere becerilere her zaman ihtiyacı var insanların bu süreç tabii biraz zor çünkü din eğitimi yetişkin din eğitiminin alanı dediğimizde epeyce geniş bir alandan bahsediyoruz belki onu hani biraz daha sonra konuşabiliriz ama yetişkin din eğitimi dediğimizde hayat boyu öğrenme felsefesi çerçevesinde düşünmemiz gerekiyor çünkü insan doğduğu andan itibaren hani potansiyellerle dünyaya geliyor. Ve bu potansiyellerini geliştirebilecek uygun ortamlarla devam ediyor. Ve biz bütün hayatı boyunca aslında insanın öğrenmeye açık ve öğrenmek zorunda olduğu bir durumu kabul etmek zorundayız. Bunun dini boyutunu da kabul etmek zorundayız. Ve bu anlamda bilgi, beceri, davranış, tutum, yeni bir yorum geliştirmek durumundayız. Bu anlamda bunu bu şekilde tanımlayabiliriz. Evet. Yetişkin din eğitiminden bahsettik. Ee, hocam e, dediniz ki bu güncellemeleri yapmamız gerekiyor. Bu hı hı. güncellemeleri yapabilmek için de yetişkinlere e, özel bazı metotlar, bazı üslup şekilleri geliştirmemiz gerekiyor. E, Peygamber Efendimiz'in eğitim sistemine de baktığımızda herkesin muhataplarının e, seviyesine göre, karakterine göre eğitim sistemini, eğitim şeklini değiştirdiğine şahit oluyoruz. Hı hı. Bugün için düşündüğümüzde yetişkin din eğitiminde kullandığımız metotlar, üsluplar, Nelerdir bize? Hı hı. Neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Tabii din eğitimi olunca bizim rehberimiz belli aslında sizin de söylediğiniz gibi peygamberimiz. Ve peygamberimizin muhatap olduğu evet çocuklarla da muhatap ama ilk muhatap olduğu belki kitlenin yetişkinler olduğunu söyleyelim. Ve onun aslında dini nasıl anlattığı ve onun metotları bizim de yetişkin din eğitiminin direkt metotlarıdır diyebiliriz. Şimdi bir kere en başta muhatabın ilgisinden ve ihtiyacından haberdar olmak ve buna ilgili olmak çok temel bir ilke ve e, belki de bu e, din eğitiminin vereceğimiz din eğitiminin en temel metodu da bu olmak zorunda yani biz yapacağımız programda yapacağımız metotta mutlaka yetişkinlerin e, ilgilerini ihtiyaçlarını e, neye, e, neyi öğrenmek istediklerini mutlaka düşünmek zorundayız çünkü yetişkinlerin şöyle bir durumu var yani motivasyon anlamında da öyle e, ilgisini çekmeyen konularda isteksiz ve çok farklı bir tarafa kayabiliyorlar. Ve peygamberimiz bu ilgiyi ya kendisi oluşturuyor. Mesela şu da olabilir. Bizim zihnimizde mutlaka öğrenilmesi gerektiğini düşündüğümüz bir konu vardır ve bunu vermek istiyoruzdur. O zaman bizim yapacağımız şey yetişkinlerin ona ihtiyacı olduğunu önce hissettirerek başlamamız gerekiyor. Yani ona ihtiyacı olduğunu hissedecek. Evet benim bu bilgiyi almam gerekiyor diyecek ve ondan sonra biz ona gerçekten de o bilgiyi verebiliriz. Aslında Metod olarak düşündüğünüzde ben hep bu motivasyonu sağladığımızda işin çok daha kolay olduğunu düşünüyorum çünkü yetişkinlerin kendi kendilerini öğrenme becerileri de var yani çocuklar gibi de aslında onlara hani farklı metotlar teknikler elbette mutlaka hani genel öğretim metotlarını onlar için de kullanabiliriz ama onların kendi kendilerini öğrendikleri gerçeğini de göz önüne almamız lazım bir de Onların kendi kendilerini öğrendikleri ve istedikleri zaman öğrendikleri yani zaman konusunda da çok esnek davranmak durumunda olduğumuzu da görebiliyoruz. Peygamberimizin de bu anlamda aslında çok büyük bir önderliği olduğunu biliyoruz. Çünkü ne zaman neye ihtiyacı varsa aslında o ihtiyacı yönelik olarak bilgiyi sunduğunu önce onu dikkatini çektiğini, motive ettiğini, ondan sonra o bilgiyi sunduğunu pek çok örneğini biliyoruz. Hazır bulunmuşluklarının alıyor. Kesinlikle öyle, hazır bulunmuşluk çok önemli. Usandırmamaya da gayret ettiğini Aynen öyle. Çok uzun ifadeleri sevmiyor biliyorsunuz yetişkinlerde. Evet. Daha pratik, daha kısa, direkt soruna yönelik çünkü hepimiz için öyle değil mi? Yani hayatımızda bir sürü yapmamız gereken işler var ve bunların içerisinde ihtiyacımız olan bir şeyi fark ediyoruz ve bunu almak için bir yere başvurduk ya da bir şey seyrediyoruz ya da gittik diyelim. Ve orada karşılaştığımızda çok hızlı belki pragmatist diyeceğim hani ifadem yanlış anlaşılmasın ama çok daha hızlı sonuç alabileceği direkt çözüm. Yetişkin eğitiminde öyle, zaten problem merkezli eğitimle aynen öyle yani sorun merkezli işte. olmak zorunda ve yetişkin din eğitiminin aslında konuları da bu bağlamda değerlendirmeli. Yani yetişkinlerin işte ev, evde işte ya da toplumda karşılaştıkları çeşitli durumlara problemlere çözüm üretebileceğini Düşündüğümüz bilgiler ya da en azından o bilgileri onlarla birleştirerek, onlarla bağlantılandırarak biz onlara sunmak zorundayız. Çünkü pratik bir değeri olmak zorunda yetişkin eğitiminde, yetişkin din eğitiminde vereceğimiz bilginin. Onların hayatına direkt dokunması bu eğitimi çok daha verimli hale getirecek. Üslubumuz da çok önemli yani orada hani metot dedik buna mutlaka vurgu yapmak lazım. Bir kere eğitimcilerin hani çocuk pedagojiden farklı olarak hani androgoji belki o kavram hiç kullanmadık yetişkinliğin eğitim için ama androgoji kavramını kullanın pedagojiden farklı olarak bir kere bizim yetişkinliğin eğitiminde onlara sunacağımız metotta e, elbette rehberlik dediğimiz eğitimcinin rehberlik rolünün daha ön plana çıkması gerekiyor. Yani bilgiyi aktaran ve her şeyi yönlendiren bir eğitimci modundan konu merkezli bir durumdan e, sadece rehberlik eden bir duruma gelmesi gerekiyor. Çünkü dedik ya az önce hani deneyimlerini aktarmak istiyorlar, paylaşmak istiyorlar alınganlar aslında yetişkinler hani eleştirilmekten hoşlanmıyorlar, daha güvenli, kendilerini daha iyi hissettikleri bir ortamda bulunmak istiyorlar ve bunların hepsi ister istemez karşımızdaki eğitimciyi de rehber rolüne getirmek zorunda. Şimdi rehberlik rolü olduğu zaman o zaman bizim pedagojiden farklı yöntemler kullanmak gerektiğini hatta ölçme ile ilgili ki eğitimin olmazsa olmazıdır çok daha farklı yöntemler kullanmamız gerektiği bir gerçek. E, bu aslında yetişkin eğitiminin de çok ciddi de bir sorunu olarak da karşımıza çıkar. Çünkü e, ölçmek dediğiniz şeyi ne kadar öğrendiklerini, e, ölç dediğiniz şey çok zordur yetişkinlerde çünkü onlar bazen öğrenmediklerini ya da anlamadıklarını söylemekte de zorluk çekerler. Hatta belki anlamadıkları halde anlıyoruz da diyebilirler. Bu anlamda iyi bir gözlem yeteneği herhalde çok önemli burada. Gerçekten anlaşılıp anlaşılmadığını, o geri bildirimleri çok açık bir eğitimci olmak da lazım. Ama özellikle bu rehberlik kısmını vurgulamak istiyorum çünkü yönlendirmektense beraber öğrenmekten, daha paylaşımcı bir yaklaşım eğitimci için çok çok önemli bir durum. Eğitimci konusuna girmiş oldunuz hocam. Evet. E, yetişkinlere verilecek eğitimlerde eğiticinin rolü çok büyük. E, dine yaklaştırdığı gibi dinden uzaklaşması da eğiticilerin biraz e, inisiyatifine kalmış durumda oluyor. E, bizim başkanlık olarak da kendi hizmet alanlarımızda önemli ölçüde eğiticilerin çok büyük rolü var. Yetişkin din eğitimi ile ilgili sorunlardan da bahsetmiş olduk. E, bunları da göz önünde bulundurarak eğiticilerde bulunması gereken özelliklerden bahseder misiniz? Hı hı. Tabii. Az önce aslında söylediğimiz çok temel bir ilkeydi. Rehber olmak durumunda. Çünkü bazen karşılaştığımız yetişkinlerin bilgisi, deneyimi bizden çok daha fazla da olabilir. Yani bizden çok daha yaş olarak, deneyim olarak çok daha büyük bir kesimle de karşılaşıyor olabiliriz. Bir de gönüllü olarak ve ihtiyaçlarının farkında gerçekçi olarak geldikleri için haliyle eğitimcinin çok ciddi anlamda kendine iyi yetiştirmiş, yetiştirmiş ve uzmanlaşmış olması çok temel bir şey. Onları tatmin eden cevaplar bulaması. Öyle. Yani muhatap kitleyi tatmin edecek. Çünkü tatmin edemediği zaman beklenti çok yüksek. Tatmin edemediği zaman çok hızlı ayrılan bir ayrılma hakkı da olan üstelik diyelim. Bir kitleden bahsediyoruz. Bir günümüz için konuştuğumuzda çok fazla da alternatif var. Çok. Maalesef. Hem de nasıl. Yani bir küçük bir anekdot olsun bu. Mesela video seyrediliyor. Şimdi çocuklar da çok seyrediliyor ama yetişkinler de aslında bunları çok seyrediyor. Ve videoların beğeni devam etme oranlarına bakılmış yani kaç saniyedir mesela bir videoya baktınız sizin için uygun olup olmadığına karar verdiniz ve devam ettiniz ya da vazgeçtiniz. Yani bunun 10 saniyenin üzerine çıkmadığını düşündüğümüz bir durumdan bahsediyoruz ne kadar kısa bir süre aslında. Kendinizi anlatmak için anlatacağınız şeyin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için bile çok kısa bir süre. Bu yüzden ciddi anlamda iyi yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. Ve bu iyi yetişmiş insanların temel özelliği de alanlarında çok bilgili olması gerekiyor. Şimdi din alanında mesleklerini çok iyi yapan insanlara ve bu alanda da uzmanlaşmış kişilere ihtiyacımız var. Bilgi anlamında söylersek tabii buna şunu da eklememiz lazım. Mesleğini çok severek yapan insanlara da ihtiyacımız var. Çünkü yetişkinler olarak lazım. kesinlikle yani hizmet aşkıyla mı diyelim artık? Zaten eğitimin temelinde var bu kesinlikle biz e, bir araştırma e, verisi din hizmetleri sunan kişilerle ilgili yetişkinlerin e, o kişilerde bulunmasını istediği özelliklerle ilgili en temel isteklerinden bir tanesi gerçekten mesleğini severek yapan insanlar. Aslında yetişkinlerden de bu ilgiyi, talebi ve isteği de görebiliyorlar da. Yani kendilerini daha e, saygın bir pozisyonda da bulabiliyorlar. Mesleğini iyi yapan insanlar yetişkinlerde bu e, tavrı da oluşturabiliyor. O yüzden hani hem alanımızda çok iyi bir hem bu alanı gerçekten severek yapmamız ve bunu da hissettirmemiz de gerekiyor. Hizmet aşkıyla da yapmamız gerekiyor Göremi diyelim. değil. Aynen Daha öyle. Bazen bunun hani e, tabii bütün herkes için geçerli değil ama bazen mesleğimizi yaparken hani bunun ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu e, bazen unuttuğumuz durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Yani ve bu insanların aslında e, insanları ne kadar dinden de uzaklaştırabileceğini de görebiliyoruz. Ve bu tavır bizi çok etkiliyor, yetişkinleri de çok etkiliyor. Yani camiye gidiyorsunuz bir imam e, ya da bir işte oradaki müezzinle e, olan irtibatınız, oradaki ilişki Oradaki sorduğunuz soruya aldığınız cevap insanları ne kadar buradan uzaklaştırabiliyor ya da bir sonraki devamını sağlayabiliyor. Bu anlamda hani ciddi anlamda din hizmeti sunan kişiler bu e, durumu e, farkında varması lazım. Bir kere alanımızda gerçekten kendimizi yetiştirmemiz lazım. Bu seneler önce öğrendik işte Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyoruz, okuyoruzdan çok daha ötesinden bahsediyoruz. Çünkü çok gelişen din de aslında bu anlamda çok değişen ve üzerine pek çok bilginin eklendiği bir alan ve kendi alanımızla ilgili mesleğimizi nasıl daha iyi yapabilirizle ilgili mutlaka kendimizi de geliştirmemiz lazım. Bir ikincisi iletişim becerileri herhalde bu bundan, bundan söylemeden abi. olmaz diye düşünüyorum. Çünkü iletişim becerileri doğrudan etkili. Ben bazen hani bizim kendi yaptığım iş aslında öğretmen yetiştirme, örgün eğitimle ilgili. Ama şu cümle herhalde yetişkin eğitimi ya da din eğitimiyle ilgilenen herkes için geçerlidir. Yani bir insanın gözüne bakıp da işte onun ihtiyacının farkında olduğunuzu hissettirmediğiniz sürece, onunla ilgilenmediğiniz sürece, ona gerçekten ihtiyaç duyduğu bilgiyi vermek için bir istek duymadığımız sürece ve bunun doğru yolunu e, araştırmak ve öğrenmek için kendimizi geliştirmek için çaba sarf etmediğimiz sürece, bu biraz zor farkındaysanız. O yüzden iletişim becerileri çok kıymetli. Ve yetişkinler çok daha samimi ve içten bir iletişimi istiyorlar, bekliyorlar. İçten yeni olmadığında hemen fark edebiliyorlar. Aslında çocuklar da fark ediyor, yetişkinler bunu direkt fark ediyorlar e, ve e, böyle bir ortamda kendilerine sahip Saygı duyulan, değer verilen, dinlenilen aslında eğitimcilerin belki de en çok yapması gereken yani çok konuştuğumuz bir gerçek ama aslında dinleme becerisinin de çok güçlü olması gerekiyor bu anlamda yetişkin din eğitimcilerinin. Çünkü yetişkinler zaten deneyimlerini aktarmak istiyorlar, bilgilerini aktarmak istiyorlar ve bunları aktarabilecekleri bir ortamı bizim oluşturmamız gerekiyor. Bu farklı fikirleri de açık olmayı da gerektirir. Yani belki karşılaştığımız insanların her fikrini kabul etmek durumunda değiliz biz. Ama onların bu fikirlerini açıkça ortaya koyabilecekleri bir ortamı onlar için oluşturmak zorundayız. Çünkü hatayı tespit noktasında da aslında bu dinlemenin çok önemi kesinlikle. var. Kesinlikle. Bir de şu da var. Yani mesela bir soruyla geliyor diyelim ki yetişkin ve aslında Diyençi Başkanlığı bu anlamda çok büyük bir hizmeti de yapıyor. Yetişkin din eğitimi aslında çok genel evet. anlamda bu. Bu hizmeti yapıyor. Bir soruyla geliyor ve siz o soruyu aslında cevaplayıp cevaplamayacağınız ya da nasıl cevapladığınız söz konusu ve bu anlamda hem bilginiz hem ona nasıl cevap verdiğiniz onun o kişi için nasıl bir anlam ifade ettiği hatta şöyle bile düşünmek yeterli olur. Ya bu soruyu neden sordu acaba şeklinde düşünerek onun arkasındaki ilgiyi ve ihtiyacı görerek cevap vermek ve pratik sorunlara çözüm üretebilecek şekilde ifade edebilmek çok kıymetli ve değer Bence. Ve günümüzdeki din eğitimcilerinin, yetişkin din eğitimcilerinin en temelde sahip olması gereken herhalde ilkelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, eğitimcilerin dikkat etmesi gereken hususlara değindik hocam. Ee, ve bu yetişkin din eğitiminin kendine has sorunlarından da bahsettik. Ee, bunların hepsini toparlayacak olursak bugün için daha verimli, daha başarılı bir yetişkin din eğitimi için siz neler öneriyorsunuz? Evet. Öncelikle hani Diyanet TV'deyiz. Diyanetten bahsetmeden geçmeyelim. Çünkü gerçekten Türkiye'de yetişkin din eğitimi hizmetini çok geniş, farklı, çeşitli alanlarda sunan bir kurum ve üstelik de bir resmi bir kurum ve Son dönemlerdeki yayın alanlarındaki program alanlarındaki televizyon e, ve bu yetişkin din eğitimi hani imkanları anlamında da çok geliştiğini, çok değiştiğini de görüyoruz. Ve Diyanet'in bu anlamda İslam dinini, e, İslam konusunda insanları aydınlatma gibi bir görevi var. Yani bu tanımlanmış da bir, resmi görev, bir görev, resmi de bir görev. Ve bu anlamda yaptıkları e, doğrudan yetişkin din eğitiminin içerisinde yer alıyor, bu alanın içerisinde. Ve bu alan içerisindeki en büyük yapılan şey aslında aslında hani din görevlilerinin mesleki anlamda yetiştirilmesi çünkü hani en temelde belki söylediğimiz şey hep bu eğitimcilerin özelliklerine gelip dayanıyor ister istemez. Ve biz bu eğitimcilerin daha iyi, daha kalifiye olması için e, diyanetçilerin de çok fazla çalıştığını yani hizmetçi eğitimler olabilir, işte eğitim merkezleriyle olabilir ve pek çok anlamda kendisini geliştiren ve görevlilerini de bu anlamda yetiştirdiğini biliyoruz. Bu çift yönlü yani hem kendi yaptığı bir iş. Yani bu anlamda mesleki anlamda yaptığı iş bir yetişkin din eğitimi. Ama bu bunu yaparak da aslında doğrudan halka uzanan kısımda da bu kaliteyi artırmaya yönelik bir çabası olduğunu biz biliyoruz. Hani cami eksenli ve cami dışı diye ayıralım. Kısacık ondan bahsetmek isterim. Cami içerisinde düşündüğünüzde vaazlar ve hutbeler bunun çok önemli, kıymetli alanları ve bu çok tarihi de bir öneme de sahip. ve bu alandaki... Bazıları için tek eğitim alanında diyebiliriz. Tek eğitim alanı. Sadece camiye gidiyor. Yani namaz vakitleri tek sosyalleşme alanının cami olduğunu bildiğimiz bir durum. Bir de yani camiye gitme hani her ne kadar pandemi sürecinde bunun azaldığını söylesek de yani hala en az haftada bir defa camiye gitme oranı çok yüksek yani. Ve oradaki vaazları, hutbeleri dinlemek bunu Ramazan ayında düşündüğünüzde özel gün ve geceler için düşündüğünüzde çok daha fazla bir eğitim ortamı oluşturduğunu görebiliriz. Biz buradaki süreci yani seçilen konuları, bahsettiğimiz, az önce bahsettiğimiz bu yetişkin din eğitiminin metotlarına, mantığına, konusuna, alanına uygun bir hale getirdiğimizde çok başarılı sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Cami dışına baktığımızda en büyük aslında belki de en etkin yetişkin din eğitimi alanı belki Kur'an kursları. Kur'an kursu öğreticilerinin bu anlamda ne kadar büyük bir görev ifa ettiğini hepimiz için söyleyebiliriz. Kur'an kurslarında sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek de değil aslında ya da öğrenmek de değil ya da sadece yüzünü okumak da değil. İbadetleri yapma konusunda bunların hayatımızdaki yansıması, ahlak konusunda ve dinin yeniden yorumlanması ve bizim sorunlarımıza, problemlerimize çözüm sağlanması açısından Kur'an kursları ciddi anlamda ve Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kapatılmadan devam eden çok önemli eğitim kurumları. İnsanların dini başarı çıkma yöntemlerini bilmesi Kesinlikle açısından da çok bunu, önemli. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Bunu Söylediğiniz iyi oldu. Yani çünkü aile irşat büroları e, bağlamında e, yani direkt belli alanlarda daha çok hizmet verdiğini de söyleyebiliriz. Aile içi sorunlarla e, ya da bu tarz bir problemle geldiğinde dinin bu konuda söyleyebileceği çok şey var ve bu anlamda ihtiyaç da çok fazla. Ayrıca hastaneleri söyleyebiliriz. <gülüyor> Hastanelerdeki <gülüyor> manevi bakım hizmetleri son dönemlerde ciddi anlamda e, hem sayı olarak hem de nitelik olarak arttığını görüyoruz. Cezaevleri, çocuk evleri, huzur evleri. Bunlar hepsi ayrı ayrı yetişkinlerin farklı çeşitlendiği durumlar ve gruplar ve bu anlamda da çok önemli. Son bir şey belki şey olsun televizyon ve medya anlamında da söyleyelim yetişkinliğin eğitimini çünkü çok önemli. Aslında özellikle de uzaktan eğitimle devam ettiğimiz şu pandemi sürecinde evde kaldığımız süreçte ne kadar çok aslında bunlara bağımlı hale geldiğimizi de gördük. Ve bunların ne kadar önemli olduğunu da gördük. Diyanet televizyonu bu anlamda çok büyük bir eksikliği aslında karşı karşılıyor. Ben Diyanet TV e, açılmadan öncesinde yapılan birkaç araştırma sonucunu biliyorum. Mesela bir televizyon ihtiyacının televizyonda dini anlamda e, içeriklerin güzel hazırlandığı ve doğru bir şekilde aslında Emin verildiği edilir. güvenilir bir televizyon programına çok büyük bir ihtiyaç olduğu zaten yetişkinlerin talepleriydi ve bu anlamda büyük bir ihtiyacı karşılıyor aslında televizyon. E, çünkü e, çok Dini anlamda da çok fazla bilginin olduğu bir çağda yaşıyoruz ve bunlar bazen bize sadece çözüm üretmenin ötesinde problem de oluşturabiliyor. O yüzden doğru bilgiyi doğru şekilde alabileceği ortamların oluşması lazım. Televizyon bunlardan bir tanesi. Bir de internet için de söyleyelim mesela internette Diyanet TV'nin hem Diyanet'in daha doğrusu ana sayfasındaki linkleri hatta mobil hizmetleri yani telefonlar telefon uygulaması olarak alınabilecek hizmetlerinin olduğunu görmek çok gerçekten de çok kıymetli. Yetiştirilen eğitimi. Yeni alınır. kurulan Dijital Daire Dijital Yayınlar Dairemizle Kesinlikle. de e, bu tür faaliyetlerimiz daha çok artacak inşallah. Aynen e, yani bunlardan haberdar da etmiş olalım yani hem de izleyicilerimizi. Çünkü evet. bu mobil uygulamaları çok fazla kullanıyoruz aslında. Hani hayatımızın her alanında bizi çok e, kolaylaştırıyor. O zaman telefon telefonumuza indirebileceğimiz e, Diyanet tarafından hazırlanmış bir mobil hizmeti de herhalde bakıp e, uygulamakta, kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok önemli konulara temas ettiniz bu akşam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu akşam Doktor Fatma Çapcıoğlu hocamızla yetişkin din eğitimini konuştuk. Önemine ve zorluklarına temas ederek bu eğitimin daha verimli olabilmesi için gerekenler üzerinde durduk. Çocuklarımızın eğitimine önem verdiğimiz kadar kendimizi de yetiştirmeye, geliştirmeye özen göstermemiz gerektiğini unutmayalım. Çünkü bu bizim Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bir gereği olduğu kadar dinine değerlerine bağlı nesiller yetiştirmemizin de en etkili yoludur. Bilenlerden ve bildiğiyle amel edenlerden olmak duasıyla Allah'a emanet olun.